Bakara Suresinin 17. Ayet-i ile tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu bölüm, bundan önce geçen ayetlerle bağlantılı bir bölümdür. Bundan önce Rabbimiz Bakara Suresinin ilk 5 Ayet-i bize müminlerin bazı özelliklerini anlatıvermişti hemen arkasından kafirleri iki ayeti kerimeyle tanıtmış ondan sonra gelen on ayeti kerimeyle münafık yani iki yüzlü yani İslam'a iman etmediği halde müminleri ve Allah'ı kandırma oyunlarına giren Müslümanları görünce biz de iman ettik diyen ama kendisi gibi kafir insanlarla baş başa kaldığında biz onlarla dalga geçiyoruz diyen adamları tanıtmıştı. Onların o ruh halinin canlı bir fotoğrafını son, sunmak üzere Rabbim bu 17. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ اللَّذِ فَلَمَّا اَضَاءَتْ مَا هَوْلَهُ ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ ف۪ي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ سُمْمُنْ بُكْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ Onların durumu, geceleyin karanlıkta ateş yakan adamın durumuna benzer. Ateş yandığı süreci görürler, Ateş sönüverince ise yine karanlığın içerisinde kala kalırlar. Allah onların canlarını alıverdiğinde mümin görünmenin, Müslüman görünmenin onlara sağlamış olduğu dünyevi imkanlar verir. Kabrinde, karanlıklar içerisinde, küfrün karanlığı içerisinde kala kalır. Veya Allah Celle Celaluhu onların münafıklığını ortaya koyar, sevgili peygamberimize bildirir ve ondan sonra onlara münafıkmış gibi davranılır ve dünyevi imkanlardan vaz, e, istifade edemezler, ışıkları kesilen ev gibi kalır. Hani... Elektriğimiz geceleri yanarken yanarken bir anda elektrikler kesili veriyor. Karanlığın içerisinde kalıyoruz. Münafıklar da Müslümanız diyorlar. Müslümanız demenin getirdiği bazı faydalar da var Medine'de. Günümüzde de var canım. Meydanlarda Kur'an öpmekle e, belirli makamlara gelen insanlarımız vardır bizim. Ondan sonra da imkan eline geçince bu Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in okutulmasının nasıl engellenilirliği konusunda planlar, programlar hazırlayan insanları da biz çok gördük. Dünyevi bazı imkanlar elde ediyorlar ama bir gün anlaşılıyor Medine'li münafıkların münafıklığı Kur'an'la tarif edilince anlaşıldı, dünyaları da karardı onların ahiretleri zaten kara diyor ve terakehum fî zulümâtin lâ onlar karanlıkların içerisine bırakır Rabbim onları ve orada onlar göremezler kördürler summün sağırdırlar bükmün dilsizdirler umyün kördürler ve onlar geriye de dönemezler Hakka dönemezler bu dünyada. Ahirette de azabı görürler de dünyaya dönüş sağlayamazlar onlar. Bu bize münafığın halini bir tasvirdir. Ama Rabbim münafıklık çok önemli bir hastalık olduğundan bir başka yönden filmini gösteriyor münafıkların. 19. ayet-i kerimede Ev ke sayibin minassema fihi zulumatun ve ra'dun ve barqun yec'aluna asabi'ahum fi adanihim minas savaiq hadaral meut vallahu nuhid bim kafirin Veya onların durumu gece karanlığında şarıl şarıl yağmur yağdığı bir gecede Gök gürlemeleri ve şimşek çakmaları içerisindeki adamın durumu gibi. Gök gürlemesinden korkusundan. Atayın atasını Allah yarattı. Atayın atasının atasının atasının atasını Allah yarattı. Ona kulluk yapın le allekum tetequn böylece korunmuş olursunuz diyor. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ Siz öyle bir Allah'a kulluk yapın ki sizi yarattı. Sizin atalarınızı yarattı, sizden öncekileri yarattı, yeryüzünü size döşek yapı verdi. Gök yüzünü size tavan yapı verdiği, gök yüzünden su indirdiği, yeryüzünden size rızık olsun diye sebze ve meyveleri çıkarıverdi. verdiği. Feleati ec alullahi Ya Allah'a ortak koşmayın. Ve entüm ta'lem bile bile yapmayın bu işi. Bile bile sizi yaradan Allah Celle Celaluhu. Yediğiniz Elmayı yaratan Allah Celle Celaluhu Temerat kelimesi onu ifade eder Domatesinizi Allah yaratıyor Salatalığınızı Allah yaratıyor Bu kara toprak Salatalığa yeşil Elmaya kırmızı Domatese kırmızıyı ayırt edecek Akıl olsa bizi üstünde Gezdirmez Biz yapamıyoruz İnsanoğlu fabrikadarda aya gidiyor da elmayı yapamıyor İşte bunları yapıveren, karşılığında da para istemeyen, o Allah Celle Celaluhu'ya kul olun. Yani O'nun dediğini tutun. O'nun dediğini tutarsanız O'na faydası var mı, Allah'a faydası yok. Size faydası var. İnsanca yaşayacaksınız. Adamlığınızı koruyacaksınız. Ölünce de ateşten, cehennemden kendinizi koruyacaksınız. Şimdi günümüzde de olmuş, geçmişte de olmuş. Mekkeli müşriklerden Muhammed bunu kendisi uyduruyor diyorlar. Allah kelamı değil bu Kur'an diyorlar. Dikkatini çekmiş bazı Arap ediplerinin, şairlerinin Efendimizin yanına gelmiş şairler şi, kralı diyelim şeyhı, şahı şuara, şuara. Şairler Şahı seçilmiş şiirleri Mekke'de müşrik döneminde asılmış adamlardan biri efendimizin yanına geliyor. Efendimizi dinledikten sonra kelime işaret getiriyor. Ve diğer arkadaşlarına Mekke'li müşrik parlamentosuna diyor ki: "Muhammed şair falan değil." Muhammed bu cümleleri kullanamaz. Bu cümleler Muhammed'e ait değil. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Ben bilirim. Nereden bilirim? E dili ben bilirim. Muhammed'in söylediği sözleri bilirim. Bu ayetler şeye uymaz. Muhammed'in kelimelerine uygun değil. Bu sebepten dolayı Müslüman oluveren Arap edipleri vardır bu arada. Rabbim buna da cevap veriyor orada. Günümüzde de var. Türkiye'de, Türkiye'de var. Yani Türkiye'den de birileri çıktı, meşhur olabilmek için hani derler ya Yahudi'nin biri gitmiş zemzem kuyusuna işemiş bir zamanlar, meşhur olmuş. Aynı şekilde günümüzde de biri yazdı. Adı değmez birisi yazdı. Rabbim diyor ki, Tamam böyle bir şüphe içinde misiniz? Ve in kuntum fi raybim mimma nezzelna ala abdina fe'tu bi suratim min Eğer bu kelimelerin, bu cümlelerin bu surelerin Allah'tan geldiği konusunda şüphedeyseniz Muhammed kendisi uyduruyor diyorsanız buyurun o surenin bir benzerini siz de yapın bakalım bir. Hatta siz kendiniz değil. Ve u şu ekun min dunillahi inküntüm sadiqin. Allah'tan başka o tanıdığınız ne kadar bilginleriniz varsa onları da çağırın. İddianız da doğru iseniz bir sure de siz meydana getirin. diyor. Şimdi biz bu ayeti kerimeyi evimizde okuyoruz hatim inerken. Camilerimizde okuyoruz. Televizyonlarımızdan okuyoruz. Radyolardan okuyoruz. Ve bütün dünyaya yine duyuruyoruz. Daha önce ifade ettim. Kur'an mesaj almak ve mesajı duyurmak için okunur. Rabbim sevabını ayrı verir. Kur'an okumamızın hedefi budur. Ve burada okuyoruz. Ey Kur'an hakkında şüphede olanlar. Buyurun bu çağda bilgisayar teknolojisini de devreye sokun. Arap edebiyatında zirve profesörleri, Suud Arabistan'dan, Yemen'den, Şam'dan, Moritanya'dan, Amerika'daki profesörlerinizi, Japonya'daki profesörlerinizi, bütün müsteşriklerinizi, oryantalistlerinizi bir araya getirin. Ayrıca bunlara takviye olarak... Fizikte Nobel ödülü almış, kimyada Nobel ödülü almış, deniz bilimlerinde Nobel ödülü almış, gök bilimlerinde ödül almış. Ne kadar bilginler varsa onları da takviye olarak verin bunlara ve Kur'an'ın surelerinden bir sure, en kısa sure İnna a'taynakel Kevser. Fesalli li rabbike venhar. İnne şani'eke huvel ebetar. Bu büyüklükte bir sure meydana getirsinler, bir görelim. Rabbim diyor ki: "Fe illem tefalu, velen tefalu. Eğer şimdi yapamazsanız, ileride hiç yapamayacaksınız. Şimdi de yapamazsınız, ileride de yapamayacaksınız. O dönemde yapmaya teşebbüs etselerdi, bilgisayarları yoktu ama. Biraz daha şanslıydılar. Kur'an nazil olduğu dönemdeki Arap dili ve edebiyatını bilen insanlar vardı. Şanslı tarafları orası. Günümüzdeki insanın teknolojiyi de devreye sokması söz konusu ama 1400 yıl geçmiş aradan şansları hiç yok. Onun için Rabbim şimdi yapamazsanız ileride hiçbir zaman bunu yapamayacaksınız demektir öyleyse Fette'un-narallati vequduhanna'su vel hicareu uiddet lil kafirin Şu ateşten sakının. Cehennem ateşinden sakının ki onun yakıtı insanlar ve taşlar olacaktır. Kafirler için hazırlanan o cehennem ateşinden sakının ki oranın yakıtı insanlar ve taşlardır. Taşlardan kasıt tefsircilerimiz şunu söylemişler. İnsanların tapındıkları taşlar var. Tapınmak için taşları dikmişler ya işte o taşlar da yanacaktır. Taşların günahı yok diyebilirsiniz doğru. Doğru şeyin azabının artması için taş azap duymayacak insanlar tapındıklarının da yandığını görecekler orada evet hocam burası biraz sıktı bizi ateş var çünkü ateş var geçelim öyleyse ve beşşirillezine amenû ve amilü salihati. اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ İman edenlere ve ameli salih işleyenlere müjdele diyor. Dikkat edin Kur'an'ı okuyanlarımız, okumasını bilmeyip de dinleyenlerimiz, imandan sonra hep ameli salih gelir. Yani iman ettiğimiz şeyin eyleme geçmesidir. ...hani inanmak yeterli değil demişler. Bilmek de yeterli değil. Bilmek de yeterli değildir. Yani... ...daha önce dedim... ...yüzme üzerine on tane kitap ezberlese bir adam... ...sonra da bir sandala alsanız da denizin ortasına doğru götürüp hadi atla deseniz... ...veya atı verseniz adam boğulur ölür. Bilmek yeterli değil yapmak gerekiyor. Hani ekmeğin karın doyurduğunu bilmek ve iman etmek yeterli değil. Yemeniz de gerekiyor. Yemezseniz karnınız doymuyor. Bilmek karın doyurmuyor. İmandan sonra hep Rabbimiz ameli salihi de getirmiş. İman eden, iman ettikleri şeyi de eyleme geçiren kişilere müjdele diyor Rabbim onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır ve orada da ebedi olarak kalacaklardır. Altından ırmaklar akan cennetler vardır. Kullema ruziku minha min semeratin rizqan galu hadhallezî ruziknâ min qablu ve utûbihi muteşâbiha ve lehum fîhâ ezvâcun mudahharatun ve hum fîhâ Orada her türlü meyvelerden kendilerine rızık verilişinde derler ki biz bunun benzerlerini dünyada da Rabbim bize lütfetmişti, yemiştik derler. Orada tertemiz eşler vardır ve orada onlar ebedidirler diyor Rabbimiz. Hazreti Adem'den bugüne kadar Kaç yıl geçtiği konusunda kesin bilgi Kur'an'da yok Hadis-i şeriflerde de yok Bilim adamları da bir Kesin rakam bize söylemiyorlar O günden bugüne kadar yaşayan kafirler Dünya hayatında 50 yıllık gavurluklarının karşılığı hala cezayı çekiyorlar Yangınlar içerisinde Mahşer yerinin yangını daha ayrı olacak. Yani cehennemin yangını daha ayrı olacak. Rabbim bizi uyarıyor. Bakınız, iman edin, imanınız doğrultusunda da hareket ediniz. Dünyanız cennet olsun, ahiretiniz cennet olsun diyor. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.